Merhaba, Greenpeace Akdeniz 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de orman alanlarının sanayi, inşaat, enerji gibi yatırımlar nedeniyle tahrip edildiğinin altını çizdi. Orman kanunundaki kamu yararı, memleket menfaati ve zaruret gibi kavramların kirli yatırımların lehine olacak şekilde keyfi yorumlandığı ifade edilen açıklamada, Greenpeace, ormanların tahrip edilmesiyle doğanın dengesine verilen zarardan, başka yerlere ağaç dikilerek de dönülemeyeceğini söyledi. Greenpeace Akdeniz Avukatı Deniz Bayram, dünyanın nefes almasını sağlayan ormanların mega projelere ve enerji yatırımlarına kurban edilmesi ülkemizdeki yasal bir dayanağı oturtuluyor. Orman kanunundaki kamu yararı kavramı çok muallak ve daha çok sanayileşme, kalkınma üzerine yorumlanıyor. Bu da ormanların hızla tahrip edilmesine yol açıyor. Oysa kamu yararı sadece kalkınma demek değildir. Temel hak ve hürriyetlere sahip olmak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı üstün kamu yararının bir gereğidir, dedi. Greenpeace, Türkiye'de ormanların tahribatı bahasına yapılmak istenen belli başlı projeleri hatırlattı. Kentin bu kalan son ormanlık alanında 3. Havalimanı ve 3. Köprü ile yıkım başlamış durumda. 3. Havalimanı'nın çet sürecindeki şaibeler yargıya kadar intikal etti. 3. Köprü ise 2013 itibariyle çet muafiyeti aldı. Kanuni Sultan Süleyman döneminden bu yana kanunen koruma altında olan Belgrad Ormanı 2011 yılında muhafaza ormanı statüsünden çıkarılıp 9 ayrı tabiat parkına dönüştürülerek orman alanı içinde yapılaşmaya kanunen kolaylık sağlandı. Nükleer santral için gösterilen alan olan İğneada'daki Loggoz Ormanları önceden daha hassas koruma statüsü olan tabiat koruma alanı sınıfındayken sonradan Milli Park'a dönüştürüldü. Milli Park statüsünde kamu yararı görülen yapılaşma söz konusu olabiliyor. Mersin'de kurulması planlanan nükleer santral sahasındaki çalışmalarla ilgili bilir kişinin hazırladığı rapor çalışmaların yürütüldüğü alanların bir kısmının izin alanının dışında kaldığını ve bu alanın 5265 metrekarelik kısmının orman arazisi olduğunu ortaya koydu. Sinop nükleer karşıtı platformun verdiği bilgilere göre ise ve paylaştığı fotoğraflarda 2013 Mayıs ayından beri Sinop'ta büyük bir orman kıyımı yaşandığı belirtiliyor. Bartın'da planlanan HEMA Entegre Termik Santrali toplam 380 hektarlık doğal orman alanları üzerine kurulmak isteniyor. Çanakkale'de kurulması planlanan CENAL Termik Santrali'nin Nihai ÇED raporunda Kömürlü Termik Santrali'nin kurulacağı alan olan Rafet Ataöv Özel Orman sahası içinde kalıyor. Greenpeace açıklaması şöyle devam etti. Bugün Türkiye'de kurulması planlanan 3 nükleer santral sahası içinde ormanlık alanlar belirleniyor. Pek çok termik santral projesi de yine orman alanı içinde ve kamu yararı gerekçesiyle bu ormanlar tahrip ediliyor. Üçüncü köprü İstanbul'un kalan son orman alanlarının üzerine inşa ediliyor. Dünya Ormancılık Günü şunu bir kez daha hatırlatmamıza vesile olmalı. Ormanlar bütün bir ekosistemdir ve bir yerde ormanları yok edip başka bir yerde ağaç dikerek dünyanın dengesine verilen zarardan Geri Türkiye'de kurulması planlanan kömürlü termik santrallerle ilgili daha fazla bilgi için karahattas.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Yine Greenpeace'in Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santrale karşı yürüttüğü kampanya ise nükleer.greenpeace.org adresinden ulaşılabiliyor. Avrupa vatandaşları ilk kez vatandaş girişimi sayesinde Avrupa Birliği yasalarına doğrudan etki etme fırsatı buluyor. Su kaynaklarının satılmasına itiraz eden yaklaşık 2 milyon Avrupalı suyun insan hakkı olarak tanınmasını istedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, Avrupa vatandaşları sözünü söyledi ve komisyonda bugün olumlu bir yanıt veriyor. Avrupa çapında ilk vatandaş öncülüğündeki demokrasi denemesinin sonucu olarak herkes su kalitesi, altyapısı, sağlığı, şeffaflığından istifade edecek diye konuştu. Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği yasalarında değişikliğe gitmek için istişarelerde bulunacağını açıkladı. Ancak Right to Water yani su hakkı kampanyasını düzenleyenler Brüksel'in cevabını zayıf buldu. Right to Water oluşumunun başkan yardımcısı Jean-Willem Gudrian Avrupa Komisyonu'nun tepkisinde hiçbir iddia yok. İnsanların su hakkını tanımak için herhangi bir yasa teklifinin söz konusu olmamasından üzüntü duyuyorum diye konuştu. Diyarbakır'ın Dicle Nehri kıyısındaki Hevsel Bahçeleri'nin kampüsü içinde kalan kısmında Dicle Üniversitesi'nin ağaçları kesmesini protesto etmekle başlatılan çadırlı eylem ve imza kampanyaları sonuç verdi. Diyarbakır valiliği tarafından ilgili kurumlara bir yazı gönderilerek Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Üniversitesi ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. Change.org'da Hevsel Bahçeleri'nin korunması için başlatılan imza kampanyasında 30 bin imza toplanmıştı. Ataköy sahilde İstanbul Birinoğlu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun devre dışı bırakan Tokyo mahkemeden Toki'ye ait arazideki hukuksuzluklara karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası'nın açtığı davayı görüşen mahkeme 25 Şubat'ta verdiği ilgili belge ve bilgileri isteyerek şöyle dedi. Olayın özelliği ve davanın durumunu dikkate alarak dava konusu işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğrulabilecek nitelikte bulunması nedeniyle Davalı idareden savunma ve ara cevabı alınıncaya kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi deniyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.